Fitne olmuş, kim baklarla doyandırır, bize o şöyle demiş, o bize böyle demiş, ne diyersen uyandıranlara Allah lanet etsin buyuruyor Peygamberimiz, lanet etsin ona, şeytana lanet olur gibi olsun. Ne için? Nereye bozuyorsun din kardeşliğin fikrini ya? Sıkıntı böyle Allah razı olsun. olgun olalım, olgun olalım, senin gibi olgun batsın. Öyle olgun olmaz, ibadetle olur, insan ibadetle yaşar. Zikrullah, şifa, ulkulü, kalben zikreden de hırsı, tamağı, fukulu adavatı, kedi, buzu, hiyası, süması, hırsızı mahvolur da hasetliği mi o zaman olgunlaşır. Haset, zut lağına kadar dolmuş adam, hiç ıslah olur mu? Allah cümlemizi ıslah ya Rabbi. Böyle şeylerden Allah rızası geçelim vazgeçelim. Bu da tamam. düşünüyorum. Onun bana, bana karşı olan vazifelerinde çok dikkat edersen, çok dikkatli bulursa ben de onun üzerine feyzi bereketimi döktükçe dökerim. Döktükçe dökerim. Anlamadım efendim. Feyzi bereketi döktükçe dökerim. Onun üzerine. Ne diyeyim? Çünkü o, ibadet hususatına çok dikkat ediyor, çok titiz abdesti, kuşluğu, namazı, ibadeti, her şeyini yerli yerinde yapmaya dikkat ediyor. Bazı erincep adam görün, benimle beraber sen de görün ya, abdest alır kana el gördülük kılacaksa hele erinecek erinecek kolunu sığar kana, abdesti alır kana konuşarak hiç dikkat etmez dikkat etmez vuru mu kalıyor yaş mı kalıyor bilmez bunlar mahrumlar mahrum zümbedeler Allahımız bizi çok dikkatinden kulları zümdesine ilhak buyursun inşallah <Gülüyor> Kardeşlerime bu beni yadıgerlerdi da konuşayım açın birazkula <Gülüyor> vesile cümlemize husun hatimeler tevfik etti yarabbim içimizde yaşlılar var başlılar var ihtiyar kadınlar var gençler de var genç kardeşlerimiz de var ihtiyar sakallı babalarımız da var o beyaz sakalı ibadette tüketti ibadette geçirdi secdelere kapadıysa allah Teala Hazretleri, o beyaz kullar benim nurumdan oldu. Nurumu narimle terbiye etmem, yapmam o ihtiyar kullarımı diyor Allah. Habisi, hübsi bu. Yapmam o kullarımı. Genç kullarım. İnnallaha yuhibbu şşâ enledi yusnin şababuhu fî ta'atiyyâ. İnnallaha muhakkak Allah yuhibbu şşâ. Genç kullarıma muhabbetlerim. Genç kullarıma. Allah muhabbet ediyor, Cemaat. Allah gençlere, nasıl gençlere? اَلَّذ۪ي هُفْن۪ي شَبَابُهُ ف۪ي تَعَكُلَّهِ <gülüyor> Allah'a gençliğini ibadetle geçiren gençlere muhabbet edelim. <gülüyor> Kuzar oynayarak değil, içki içerek değil, fenalık yaparak değil, onları zilzil kadar sevmen, muhabbet ettiğin gençler, Allah'a ibadetle geçliğini geçilen geçlere muhabbet ederim buyuruyor. Allah gençlerimizi de böyle etsin inşallah. <gülüyor> İhtiyatlarımızı da istikametten ayırmasın. Bu <gülüyor> akılların kıymetini takdir ederek geceleri ibadete kalksın. O kuşlukla kuşluk namazını kılsın. Aşamla evvabin kılsın. Bir kimse kuşluk namazı iki, dört rükat. İstersen dört istersen on ne kadar can istiyorsa o kadar kılsın. İki rik'at dahi kılsa, genizlerin kadar günahı olsa yine affederiz. Yani böyle evvabın namazı, akşam namazından sonra dört rik'at, sünnetinden sonra yavup iki gece teheccüd namazları, insanları kurtaran ibadetler bunlar. Bahsetme zamanımız olmuyor ki size konuşabilseydik bunları. Böyle geçelim. Men Ramazana ve etba'ahu sidden min şevvalin kâneke savmi savmit dehir, canin sahib Kenzul İrfan 17. sahibesinde. Bir kimse içinizden bir kimse, hep kimse demek yani. Ramazan-ı Şerif'i sahib olup Ramazan-ı Şerif'i tüm tutarsa tabi tutuyoruz. Elhamdülillah salim olup sitte-i şevvali dahi ana tabi ederse şevval ayetinde Ramazan'dan sonra gelen aya altı günde orada oruç tutarsa bayramdan sonra altı gün isterse arkası arkasına isterse bazı günü, bazı tutarak bu ay çıkana kadar da oruç tutarsa seneyi kamiden oruç tutmuş gibi sevaba nail olur. Bütün senenin bir sene biten yani diyen oruç tutmuş sevabına nail olur. Neden hocam? Allah 1'e 10 verdiğinden, 1'e 10 verdiğinden 30 güne olur verince 300 günü oruç tutmuş gibi oluyor. 6'u daha tutmuş mu? 60 gün daha tutmuş oluyor. Bütün seneyi oruç tutmuş gibi geçiyor. Peygamberimiz yine مَنْ سَامَ سِدَّمْ بَعْدَ الْقِطْرِ فَكَاَنَّمَا Saumu değil. Menavi hadisleri şeriflerinden peygamberimiz buyuruyor. Iğdı tutuldan sonra, bayram namazından sonra, altı gün oruç tutan kimse o seneyi tamamen oruç tutmuş gibi ol. Kadın erkek bunu da bu günden lazım. ben hepiniz sadak şuki halde size peygamber efendimizden daha bunlar kaldı. Hocamız inşallah caminin imamı onları konuşur. Biz şunu istedik biliş yer aldık. Açın biraz kıla. Kelimesiyle cümlemize husnu hatimeler tefvik et ya Rabbi. Çok da acele konuştum çok da çalışıyorum ama ancak buraya gelebildim. Ne bileyim. kağıtlar çoğuldu. Onun için <gülüyor> Peygamberi Zişan Efendimiz Efendiler Efendisi Elhamdülillah Teala dün müjdelenim kardeşlerime. Bu sene hastalığında İstanbul'a kadar doktorlara gitmiştim. Beylerbeyinde Yalıda Dağıstanlı Muh Hacı Muhammed Naci Bey'in elindeydim. Onun elinde misafir kaldığında bir Taşa Hanım'ı Taşa Hanım'ı rüya görmüş. Rüyasında o Mehmet Naci Bey'e evlerindeki lihlay-i Muhammed Aleyhisselam'ın sakalı şerifini vermek için rüya görmüş. Evin'in numarası görüyor, geliyor buluyor. Siz Mehmet Naci Bey misiniz? Hacı Mehmet, evet diyor. Peygamberimizin selamı var, bu emanet size verilecek diyor. <gülüyor> Peygamberimizin huyuyayi saadetine. Bize ziyaret ettirdi o sen. Baktı mı da dört tane, kem var içinde dört tane. Mehmet Naci Bey, senden canını hiç tesirgemem değildin. Senden bir şey rica edeceğim, bana verebilir misin? Canım kurban olsun, başka ne desen, yani bu kadar sevgili bir dostum benim Bu ne diyorsun dedi, yutkun olarak söylüyorum ya, şuradan ikisini ayıralım peygamberimizin bu mübarek sakalı şerefinin. ikisi sizin evde bulunsun, ikisi de bizim evde bulunsun. Bir evde olursa o eve afat olmaz. Kadın azabında yanan bir kimse olursa mezerini üstüne koydum, bu azet derhal kesilir. Kesilir. <gülüyor> Yüz defa ah, harben girdi, bilirsiniz, tarih okuyorsunuz, Seyfe, Seyfullah, Halid ibn-i Berit, Homüs'teki makamı olan zat, hacca girenler de bilir, hacca gitmeyen de bilir o zatı. Halid ibn-i Allah'ın kırıncığıydı o hatta mutlaka muzaffer nasip olur. Yüz defa muzaffer olur. Yüz defa! Yüz defa harbe girdi, ilk girişinde muzaffer oldu. Muzaffer'in manası, Türkiye'nin Gıbrıs'ı aldığı gibi elhamdülillah. Böyle kâfinlerin yere sererdi. Bu fazilet sana nereden geliyor? Bu fazilet ya şey Halid İbni Yedit, sevgullah, bu meclis sana nereden geliyor biz bilemiyoruz. Bu dedi, Muhammed Aleyhisselam'ın bir sakalı şeydinin bir yere düştü, attım onu, kâhada sardım, cürgü ve kurdum. Bu kâhada koyma buraya kıyandan beri, Peygamberimizin sakalından, bir tanesi bulunandan beri hangi bir harip edilsem kazandılar. Daha bir daha çok olmalıydım. Şimdi provzayı da araya var ziyareti vermeyelim kardeşlerimize. Ben buradan, Mevla uzaktan da razı olsun cümlemizden de bana da oradan iki kanetim. hem de başka başı de açıktan görünen, böyle bakınca açıktan görünen Peygamberimizin sakalından iki kız kısa cami şerifte şimdi ziyaret edilecek diye izin edilecek? İnşallah zaman geldi size biriz, veririz. Bunu getirdim ben size hedaya Cami ekibinde birbirinizi kırdığınızı, birbirinizi çiğnadığınızı, birbirinizi kaçtığınızı gördüm de bir kısmı orada, bir kısmı da burada millet ziyaret ettiler. Cami bir yerlesin kardeşler şöyle, ileride doldunup, şu kelamı bir yerlere böyle sükunete erdikmiş bu konuşu verin ve bitireyin. Açalım biraz sonra. <gülüyor> cümlemize husun-u hakimeler tevfik et ya Rabbim. Berhal sükuneme geçelim. Dinleyelim peygamberimizi. Peygamberimiz Lihya-i Saadet'i ziyaret edilecek Sultanımız Efendilerimizin Efendisi, Mevcudat'ın Sultanı olan Muhammed Aleyhisselam varlığın sebebi hırgatı. Şu varlığın mevlâh-e-levlâh-e-lâh-e-lâh bil-eflâh yerleri gökleri halketmezdim, Muhammed'ini halk diyor Allah. Bu varlığın sebebi hılkatı, yeryüzünün en büyük sultanı, yeryüzünün en büyük sultanı. Bütün peygamberlerin duası onun önüne kadar hafır olmuşsun, iyi dinler. Beşer ünletin haleskârı. Beceriyeti hayata konuşturan, imana konuşturan, elhamdülillah. Kılık değerler, kılık ambarı, yan silam değer, kılık ambarının da kılık ambarı. Yediyle ne değer, yediyle Hazreti Muhammed, sallallahu Teala ile senden söz açmanı istiyorum daha yeni. Ezan okunduktan sonra. Aç bakalım efendim, o, o, Muhammed aleyhisselam. Rabbul aleyhimin tek sevgilisidir. Allah'ın tek sevgilisidir. Allah'ın efendim nasıl bir işler bilmezsiniz? Bütün vasıflarında tek <consensus> vasıflar var. Şimdi de bize Muhammed <tossam> nasip olsun. <retrouve> Elhamdülillah, çok şükür ya Rabbi, çok şükür isterim. <gülüyor> Ve esizdir. Cemal olsun, yüzünün güzelliğinde olsun, tamal olsun, en büyükünde olsun. Dünyanın içinde diye dem bile, onların bilgini ve yazarları. Vaktim yok ki konuşamam ya Muhammed. Keşke senin bilimde bulunsaydın. mübarek ayaklarını diyor, ellerinde bir tır. Bulunamadığın için bilmiyorum. Şimdi bu huzurunda benim diyor onların bilginleri hissizleriyle peygamber bu katinden kastı gitmiş onun Allah bizi ayrılmağımızdan amin cemalde olsun kemalde olsun elinde olsun şefkatta olsun merhamatta olsun değerli nasip olan her halda yaratılmışların çekinde Muhammeddir Her şey ondan var olmuştur. Her şey Muhammed'den var olmuştur. Rabbul Celalımız ilk olarak onun nuru, kendi nurundan halk etmiş. Allah kendi nurundan halk etmiş. Bundan daha büyük, vasıt olamaz. Diyor ki Rabbul Celalımız ilk olarak onun nurunu kendi nurundan halk etmiştir ne kadar ilahi fazilet ve hudsi meziyet varsa onda toplanmış, Muhammed'de toplanmış. Aa, efendim bize anlatmadılar böyle. Bizim metteplerimizde muallimlerimiz başka insanların vasbine mecbur oldu. Bir de Muhammedsiz demediler. Onun için biz karim olmuşuz. Kurban olalım onun bir tecihse eline. o eline. O alemin rahmet için gelen Muhammed, oyunce sevgisini insanlık alemine mürşit olarak, ünder olarak göndermiş. Onun gerisinden gitmeyi bize Allah nasıl gitsin? Gerisinden, arkasından, onun yolundan Allah, Allah bizi ayırma? Amin. Gider mi? Devam edeyim mi? O, o Muhammed allah Teala hızlıklarının azamet ve kibriyasından aldığı büyüklükle o kadar büyük ki, peygamber o kadar büyük ki bir cümle büyüklükler onun yanında gütçüktür. Bütün büyüklükler diyor, bütün büyüklükler birbirinin omuzuna çıkarak aşağı kadar yükselseler Muhammed Aleyhisselam'ın topuğuna varamazlar hukukuna varamaz bütün büyükler, Büyüklüğü orada bütçüktür. Dinle kadar. Onun yanında bütçüktür. Her yücelik onda. Muhammed Aleyhisselam'da. Her unuluk onda. Allah'ım. Şimdi Hümet'te sahabe şeyinle bakarak bir seyret olursak inşallah aklı magnet olacağız inşallah. Böyle zannediyoruz. Böyle zannedersek böyle olacağız. Evvel konuştum sana. Her ulu onda, hormet edilen her insanın şanı ve şerefi ondandır. Kime hormet ediliyor, kime hizmet ediliyor, kimi el götürüyorsa ondan geçmiş. Onun nurundan, peygamberin nurundan oraya bir hısta ayrılmış da ondan oluyor. Onun lütfuyla baktığı güllerde irfan çiçeği açar. Onun lütfuyla baktığı güllerde irfan çiçeği açar. Onun uğruna pervane olan, ruhuyla arşa uçar. Anlayamıyorum. Onun uğruyla pervane, onun uğruna pervane kesilen, salavatından neden ayrılmayan, ruhuyla arşa uçar. Ee, Baizir-i Bestami 12 bin arşa ağzında kaldı. Muhammed'in kervanesi e, oldu da ondan oldu. Onun elinden tuttuğu bahtiyardan, Muhammed'in elinden tuttuğu bahtiyel insanlar insanlık içinden seçilerek gönüllülere ışık tuttular. Zamanın hıdnı cihanları oldular, gavisin alzamı oldular, hıdnı aktapları oldular. O kimin gönlüde baktıysa orada zıyalar meydana geldi. Asırlardan beridir. Ne diyeceksin hocam, Bir de şunu, asırlardan beridir, o büyük sevgilinin şanında nice ulu kişiler, nice büyük dişiler, dişiler tarafından yüz binlerce eser senalar edilmiş, yüz binlerce eser yazılmış, evilmiş peygamber, evilmiş, Kemalat-ı Ahmediye'den söz edilmiş, fakat binde, e, fakat binde bir hakikat halinden, binde biri ancak güneşten zerze misali bir şey söyleren bilmiştir. Yani binlerce eser yavulmuş, vasf edilmiş, biriler olmuş, durmuş, lakin ancak denizen bir damla kadar, güneşten bir sebze kadar peygamberimizden anladılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah şefaati uzmanlarına Nail-i Meram buyur Ya Rabbi. Bayramların mevdupleri şunlardır. Bayramda da yine ilken kalkacaksın sahur zamanında. İki bayram gecesini ifya edenin kalbi ölmez buyuruyor Peygamberimiz. Ölmez demez demek ahirette kimseye muhtaç olmadan kendi cennete girebilir şefaata lüzum kalmaz yani doğru cennete girebilir bayram gecelerini ihya eder. kadir gecesi gibi zinatlı bu geceyi boşa geçirmeyen olan yani iç titren, içki bulunan koku sürünmemeli, gül esasları sürünmeli. Millete zahmet verecek kokuyu sürürüp de kadar daha zor insan oluyor, kokunun iyisini almalı. 5. Peygamberimiz o de güzel elbisesini giyerdi, temiz elbisesini giysin, yeni elbise varsa onu giysin bu Bayramda Anlayabildiniz değil mi? Olursa iyi yıkanmış, burca burca yıkandığından burca burca kokan elbise gelsin. Ama yediğini giymeksinler, yenisini giymeksinler. Almaya kudretin varsa yenisini al. Alabilir mi hocam ya, sosyal adaletten bahsedenler ağızları doğrusu konuşurlar ya, memleketin zenginleri Zeketini yeni yeninde diyeseler biz de zengin olur, yeni bir elbise biz de giyerdik. Lakin unsaf etmiyorlar, merhamat etmiyorlar, zeketini bile görmüyorlar da. O yüzden biz yeni elbise alamadık diyebilirsin. O onun için de senin hakkın onlarda kalır, o iyi kalmış elbisenin gelebilirsin. Türkiye'nin zengini, Türkiye'nin zengini zeketini girecek olsa hep ee, takır insan kalmaz. Adana'da bağız verirken bir kişi geldi, beni efendim çok korkuttum zekatte, ayırdım bir bin lira oldu dedi Bir bin lira zekat vereceğim, elin kıymıyor yine inadına diyor, hem elini tarik alalım diyor, hem tekvayım diyor, yine para vermek zor diyor. Terinden keser gibi oluyor, bir görülmeyen yere soktum da oradan çekip çekip geliyor. Evet. Mustafa Özgü'ne varmışlar, ee, İmam Hatı'la yardım edilir mi? deyi, zeketinle yardım edeyim. Kaç bin liraya çıkardıymış? 500 ee, bin liraya, yarım milyon lira. o zaman yapılıyordu. Zeketin yarım milyon lira liraya diyor, vereyim diyor. 80 bin lirası diyor, benim yanımda verdi diyor. Devenli oğul Abdullah kandı. Böyle zenginler var. Verse hiçbir yerde fakir kalın mı iyice hesap etse? Onun için yavrucağızlarımız, o fakir kardeşcağızımız Yiyemezse, yiyemezse, efteyi yıkasından gelsin. Altı, nimetli hakka şükretmek, hakem takınmak. Barmağına gümüş düzlük takmak. Dilhemi geçme de gözlere. Altın takarsa, dilhem ağırlığında olursa zehri zıkm olur barmağında. Erkekler ipek giyemez, birde altın ve gümüşü zülhemden fazla takınamazlar. Takınırsa zehri zıkm olur. Kadınlar takınabilir onu, kadın insanın takınabilir o kalın yüzlüğü altından parmağına. Yedi, iğdi fıtırda tatlı bir şeyle iftarını açmak. Yani o sahur zamanından sonra ezen kokundun mu, oruçlu gibi olmayacaksın, iptarını açacaksın, tatlı bir şeyle. Üç tane hurma peygamberimiz açardı, bu memlekette hurma yok. Üç tane şeker. Bir, bir dilim baklava dilimi. Bir neyse tatlılar bir tek olarak bir diline üç bir, bir, bir, bir, bir şeyle Hı. iptarını açacaksın o zaman. Anlamıyorum, biz bunlar duymadık bir şey oluyor da duyur vereyim yazdık size. Yedi. Yenilen şey, kuru hur, hurma olmak diye yazılmış. O olmazsa başka şeyle dedim ben de. Dokuz. Tek adet olmak. Bu da yazmış altında. Tek olmak. On hüküm ve tenkim üzere görmek. bayram namazına hiç kapıp da acele acele yürümeyeceksin. İrten kapıp ağır ağır Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illa Allahu ekber. Allahu ekber. Bu bayram hacı'dır. Eğer bayram kurban bayramıysa açıktan Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah, illallah ve ekber, Allah ve ekber ve lillahi hamdime. <gülüyor> Namaza giderken, Fıtır'da <gülüyor> ise Sırran, Rusya'da ise Cihran, Tekbir almak. Ben evvel geliştim, yazı somur yakalmış. 12. Avdette diğer bir yoldan gelmek. Yani camiye giderken şu yoldan geldiyse giderken şu yoldan gitmek. Bu ne efendim? Bunun himmetini ne olacak? Yani bunu duyunca bunun hüz'ü ne olur? Bunu söyle de ince izahip de anlayalım ne için şu yoldan gelip de giderken şu yoldan girecek. Yarın huzur-i ilahiyeye varınca yurza, o ağaçlar, taşlar, binanın, duvarları şahit olacak. da Allah'ın huzuruna gelecek. Ya Rabbi ben şahidim. Bu bayram namazına gitti. Bayram namazına gitti. O taraftaki ağaçlar, taşlar da şahit olsun, şahit çoğalsın da cennete girsinler dedi Peygamberimiz, giderken öteki yolun ağaçları, taşları, duvarları şahit olsun dedi. Namazlar bana güler namazı şurada kundur mu tarzı, yer bolsa, sünneti de şurada kıl da bu secdi ettiğin yerde şahit olsun, bu secdi ettiğin yerde şahit olsun diye bunlar şahitlik için oldu efendim. 13, mümine mülafı olunca isharı ve etmek. Bayramları, oruçları kabul olan Müslümanlar kırgın yakı olsa Barışmanın için aleyküm vazgeçtim. Bayram benim kalbim yumuşattı. Kardeşim bir ucaklaşalım Allah rızası için. Değil. Kardeşlerime beşe aşak sıfatı göstermek. Bayramın kabul olacağısa böyle. Ya ne olursa olsun düşmanım benim düşmanım. Hız değilse, namus değilse, hasiliyet değilse ötekler düşman değil. O dininden daha kuvvetli değerli o düşman. On dörde geldik. Kadir olduğu kadar... Teksiri de etmek. Yani kadir olduğu kadar malı varsa Allah rızası için sadakayı çok vermek lazım. Amin. Ya velillah yemin et banu Rabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. El abdetu'n muttaqin. والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمع يا الهي جمعه بجونك واطائك يا حبي جمعه بسلطنتك وإكتدارك يا الهي يا الهي اشرف نور الله انا الله لا إله الله،, الله،, الله، لا إله إلا الله، مستعمد بله، وركب على الله، ترجع إلى الله، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، insanı bi-hafihi mutfille, bi jemil i azim i bi-izeti-sultaninle, bi izeti Şu Arafa gülümüzü, ettiğimiz bağıtımızı, ziyaret edeceğimiz rihyay-i saadeti, gerdi izzetinde ehsele mebul mahbul ya Dallar gibi günahlarla geldik olma, günahsız çıkar yarabbi, günahlarımıza terbiye ediyoruz, kabul et yarabbi Şu Arafa günü hürmetine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Nihye-i Saadet'i hürmetine Amin diyen dillerin nar-ı cahilinde yapma yarabbi Huzur-u Resulullah'ta boynumuzu bükme yarabbi Cezanlarını elde verip çekme yarabbi Hürmetine, ehli olanlara devalar lütfet, borçlu olanlara edalar lütfet. Hasta olup da hastahane köşelerinde hasta bakıcıların elinde kalanlara acilen şifalar ver yarabbim. Salli ve sellim ve barik ala eşrafi nuri cemil enbiya ve musallim velhamdülillahi rabbil alemin el -tah -tah.